Buday Derneği Başkanı Güneşin Aydemir. Hoş geldin Güneşin. Hoş bulduk. Ta Çanakkale'lerden, Küçükuyu'dan geldin. Evet. <gülüyor> çok program iyi. için gelmedim ama. <gülüyor> ama çok şans i̇yi oldu. İyi tesadüf oldu evet. Ee, çok sağ ol. Bu seneyi böyle seninle açmamız e, şu yönden benim için önemli bu program içinde e, Bu yıla girerken hani birey olarak... Neler yapabileceğimizi biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yeni yıl dilekleri yaptı herkes bu seneye girerken. hani Belki çevreciler daha böyle bir yeşil dünya istediler. Ama genelde istenen şey mutluluk, para, aşk <gülüyor> <gülüyor> ve bolluk, bereket. Çocuk, ve çocuk belki, çocuksuzlar da çocuk istedi. Bunları gördükçe ben hep böyle bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim. Ya da yeterli olmadığını fark ettim. Sonra senin blogunu okuyunca... Ha işte dedim tamam bütün o eksik hissettiğim şeylerin hepsini dile getirmişsin. Biraz bahsedebilir misin 2014 için dileklerimiz neler olabilir birey olarak? Ya da kadın olarak ama önce birey olarak diyelim. Ee, Valla işte ki mesajı aslında ben hani yeni yıl telaşı sarınca herkes birbirine iyi dilekler de bulunuyor. İşte yeni yılınız kutlu olsun 2014 barış getirsin şunu getirsin bunu getirsin. Ee, işin açıkçası yeni yıl benim için de bir şey ifade etmiyor yani öyle de bir durum var ama herkes tabii böyle bir e, yılbaşı kutlamasına girişince herhalde e, atmosferde bir titreşim mi hasılıyor? ne oluyorsa o onun etkisini altına alıyor herkesi. dolayısıyla son dakikalarında yani 2013'ün son dakikalarında benim de içimden öyle bir mesaj yazmak gelmişti aslında ilk başta hani e, etrafımda tanıdığım insanlara gönderdim o mesajı. Sonra dedim bloka koyayım. E, bir başladım yazmaya. Hani alt alta onlar çıktı. Aslında hani sonrasında pek çok şey de eklenebilir ona. E, ama dediğim gibi aslında e, sadece işte yeşil bir dünya, e, mutluluk, aşk, para, işte e, çocuk, e, sahibi olmak için e, olan dileklerin e, çok çok ötesinde belki daha böyle e, biraz daha kendimizi yönelik bir topluluk oluşturmaya yönelik dilekler de bulunsak e, kendi içimizdeki e, savaşın belki bitmesini e, yani toplum için istediğimiz her şeyi ya da parçası olduğumuz, bütün için istediğimiz her şeyin aslında bir yolu da bizden geçiyor. Bizim kendimizi değiştirmemizden geçiyor. E, o değişikliklere dair bir takım dilekler, e, dileyim demiştim. Evet. E aslında kendini değiştirmek de sanırım aslında önce kendini fark etmekten geçiyor. Önce kendini fark yani etmekten Yani o evet. şeyde yazmıştın galiba ya da yazdım ben mi kelimeler koyuyorum hatırlamıyorum ama hani farkındalık diye bir şey kullanmış ya da daha farkında olduğumuz. Evet daha farkında olduğumuz. Ee, daha belki yani sınırlarımızı zorladığımız e, demek istiyorum. Pek çok e, kabiliyetimizi kullanmıyoruz. Aslında hani şeyle başlıyordu. E, daha çok ağaçlara sarıladım falan. Ee, hani öyle bir şeyle başlıyordu. E, ağaç tabii. 2013'ün birazcık sembolü benim için. E, hepimiz için aslında. E, pek çok şey hani o başlangıç noktası gibi geldi birazcık. Ağaçlara sarıladım hakikaten. Ee, ama onun ötesinde mesela ellerimizi daha çok çalıştıralım falan gibi bir dilekte bulunmuştum. Yani el çok önemli bir şey. Yani çoğu kez aslında unuttuğumuz e, saçma da gelebilir. Niye elimizi daha çok çalıştıralım falan ama aslında fiziksel olarak baktığında beynimizde çok büyük bir yer kaplayan bir organımız. Yani diğer organlarımızdan çok daha fazla büyük yer kaplıyor. Ve biz elimizi kullanmadığımızda aslında beynimiz biraz uyuşuk oluyor. Bir sürü şeyi fark edemiyor, algılayamıyor olabiliriz. Dolayısıyla daha çok elimizi kullanalım. Ne bileyim hamur yoğuralım, çamur yoğuralım, örgü örelim. El işte. Elle bir şeyler <gülüyor> yapmanın keyfine varalım. Ve aslında bir yandan eller üretimin de aracı. Daha üretici olabiliriz. <gülüyor> Çünkü çoğunlukla şu anda tüketim tarafındayız. Yani ne kadar istemesek de ne kadar eleştirsek de e, hala da çok büyük bir kısmı insanların e, tüketici e, tarafında tüketiyor. Aslında bu yılbaşı hediyelerini herkes aldı yani tüketti bir yerden sonra birine evet. verdi. Halbuki üreterek yapsa ki çok basit bir şey aslında üretmek yani belki bir kolye üretmek evin, evde veya işte bilmiyorum bir yastık bir şey yani. Evet. Çok basit. Evet, aslında bu yine 2013'ün şeyleri diyebiliriz başlıkları hani armağan çemberleri yapıldı pek çok yerde armağan ekonomisi ön plana çıkarıldı çok önemli olduğunu düşünüyorum yani toplumun birbiri insanların birbirine bağlanmasında o armağanlaşmanın çok önemli bir rolü var ve o armağanlaşmanın da temelini aslında üretim yatıyor yani kendi ürettiğiniz Katma değer olarak kendinizden kattığınız bir şeyi, bir A malzemesini kendi üretiminizle, emeğinizle B haline getiriyorsunuz ve onu birisine armağan ediyorsunuz. Öte taraftan o armağan kimseye ait olmuyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Nasıl? bizim armağan kültürümüz tamamen değişmiş vaziyette. Yani şimdi ben sana bir şey hediye etsem, o benim. sen onu beğenmesen Artık. de ben hediye ettiğim için başkasına veremezsin. Halbuki armağan, ayıp olur diye. Ayıp olur diye veremezsin onu ona sahiplenmen gerekir. Halbuki armağan kültüründe bu en baştaki bir numaralı olmaması gereken kural. Armağan tamamen topluma ait bir şeydir. Kimse kimse sahiplenemez. Dolaşması gerekir. Yani e, armağanlaşma kültürüyle e, yaşayan topluluklarda bu çok önemli bir kural. Hiçbir şekilde sahibi değilsin. Sana gelen, hatta şunu inanıyorlar o kabileler. E, bana birisi bir armağan verdiğinde, eğer o armağanı ben tutarsam kendimde, vermezsem o armağanın ruhu beni öldürür. Buna inanıyor. E, ve yani e, Mesela Almanca'da ben Almanca bilmiyorum ama bu spesifik olarak bunu öğrenmiştim. Almanca'da armağan kelimesiyle zehir kelimesi aynı. <gülüyor> Yani Kesinlikle. seni zehirleyecek bir şey haline geliyor. Ama çok doğru. Bir de birikiyor evde falan. Aynen. Yani yüciktirme zaten herhalde ekolojik yaşamın en, en önemli düşmanlarından bir tanesi. Bence her yaşam, yaşamın, psikolojik yaşam falan da. <gülüyor> yaşamın düşmanı. Yaşamın düşmanı, evet. Ee, dolayısıyla hani 2014'te neler yapabiliriz? E, birazcık bunları e, yeniden yapılandırarak bu, bu tür konulara bakış açımızı yeniden yapılandırarak e, ve uygulamaya geçerek yapabiliriz. E, bunu 2014'te amaç edinebiliriz. Evet. E, yani bence. Yani elleri kullanma el elleri işi. Mi? Bir şey As üretmek. Yani bir şey üretmek. Evet. Aslında belki bir paça gibi bir şey de ve onu da armağan etmek. Ondan Çünkü armağan ben etmek. bu yılbaşında onu fark ettim. Kendi el becerimin bittiğini yani hiç olmadığını e, tek yapabildiğim şey hani yoga dersi armağan edebiliyorum. <gülüyor> Arkadaşlarıma veya işte evlenen kişilere hani e, kendi zanaatim gibi düşünüyorum evet, onu. O hani da çok yoga. önemli bir şey yapıyorsun tabii. Evet, ama yine de el başka bir şey. Çünkü el dediğin gibi beyinde çok yer kaplıyor. Bir de Dil merkeziyle de çok bağlantılı. Yani elini iyi evet. kullanan insanlar aslında dilini de çok iyi kullanırlar. Çocuklar böyle yazı yazarken dillerini çevirir ya ve dillerini ısırır evet. resim yaparken falan. Onun sebebi eli oynarken aslında dili de oynuyor. Oynuyor. <gülüyor> evet, evet. Dolayısıyla çok önemli ve evet. hani cepten para çıkartıp bir şey alıp satmayla falan gelişek bir beceri değil. Gerçekten o elin ince ince hareket etmesi, etmesi gerekiyor. Etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Peki yeşillikle ilgili ne yapalım? Yani doğayla ilgili ne yapalım? Biz değiştikçe doğa için yeterli olacak mı sence? E, tabii. Ne kadar yeterli olur onu e, bilmek, kestirmek zor. Ama e, muhakkak bence e, doğayla olan ilişkimizi geliştirmemiz lazım. Yani en... E, Dumuru uğramış alanlardan bir tanesi. Çok basit şeyler yani çok komik de gelebilir söyleyeceğim şeyler ama. o e, Gene o dilek listesinde vardı. Hani e, Sarıkamış'ta çekilen belgeselde o beni çok etkiledi. Hı hı. Bir belgesel çekildi Sarıkamış'ta bir ayının e, boynuna bir kamera yerleştirdiler. Ve o ayı, ayı çekti aslında belgeseli. Ve orada şeyi tespit ettiler. Güneşin doğuşunu 20 dakika boyunca sessizce oturup seyrediyor ayı. Yani aslında bir ayı için güneş doğuşunu seyretmek elzem değil. Hayati bir şey de değil. Yani ısınmak için seyrediyor değil. Ee, orada bir şey besleniyor değil. Ama oturup sessizce güneşin doğuşunu seyrediyor. Şimdi ağlayacağım ee, valla. Ya yani bu çok önemli bir şey ve hani o dilek listesine onu yazmıştım. Bir ayının, bir boz ayının dikkatiyle güneşin doğuşunu ve batışını seyredebilmek. Sadece böyle bir değişiklik yapsak. Günlük akışımızdan. Güneş doğdu. Yani tabii şehirde yakalamak zor olabilir bu. Ama e, ne bileyim bir tepe bulabiliriz ya da bir şey bulabiliriz. Gün, gün batımını yakaladığımız ya da farkına vardığımız. Çok fazla şeyi değiştireceğine inanıyorum bakışımızla ilgili. Yaşamla, bağımızla ilgili olarak. Ben yoga derslerimde ödev verebildiğim zamanlar şu ödev veriyorum. 15 dakika her gün ağaçlara bakın. Evet. Ve ağaçlara bakacak vakit ayarlayın. Diyorlar ki müzik dinleyebilir miyiz orada? <gülüyor> <gülüyor> Kitap okumak serbest mi? onları da değil. Yani sadece ağaca bakın. Sonra bir süre sonra çok büyük nimetini görenler oldu. Yani Sırf Çınar Ağacı ya. ve İstanbul'da e, diyoruz ağaç yok diyoruz ama var aslında. Var, çok ağaç var. Sadece kafayı kaldırmak gerekiyor. O düşüncelerin içinden çıkarak... E, Kesinlikle Hakikaten. yani e, pek çok yerde var. Yani e, Taksim'in göbeğinde bir parkta var mesela. Mesela hani, aynen. E, ve içinden geçebiliyoruz ve bakabiliyoruz. Daha bugün geçtim ve baktım. Hakikaten orada ağaçlar her biri. E, ve aslında hani bir ağaca öyle durup baktığın zaman e, zamanın e, nasıl o zamanın göreceliğiyle ilgili bir fikre az buçuk sahip oluyorsun. Yani kavrayabileceğimiz bir şey değil aslında. Çok büyük bir e, şey ama yani o ağaç bizden önce doğru duruyordu ve kökleri kim bilir nerelerde ve ne, ne, neler geçti önünden. Neler e, hangi yaşadı? kuşlar kondu falan yani çok e, inanılmaz e, bağları ile ilgili Hı. şey oluyor. Yani e, bizim beynimizde de sonuçta bunun sinaptik şeyleri oluşmaya başlıyor, ilişkileri oluşmaya evet. başlıyor. Süper. O zaman şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan verelim. sonra e, Buğday Derneği Başkanı Güneş'in Aydemirli 2014 yılına bakış diyeceğim bu aslında. Ama daha çok bir yaşama sanatını tartışıyoruz şu anda konuşuyoruz. Ona da devam ederiz. Unchanged Let me be Unchain my heart Cause you don't care about me You got me sewn up like a pillowcase But you let my love go to waste So unchain my heart Set me free Unchain my, heart. unchain my heart Baby let me go, Baby, let me go. Unchain, my unchain my heart Cause you don't love me no more. Don't love no more Every time I call you on the phone Some fella tells me that you're not home So unchain set me free You got me, got me under your spell Like a man in a trap Why let me lead a life of misery When you don't care a bag of beans for me So unchain my heart and set me free Unchain my heart Unchain my heart Let me go my way Let me go my way Unchain my heart Unchain my heart You worry me night and day night and day Why let me lead a life of misery When you don't care a bag of beans for me so unchain Set me free. ...tohumdan hasata ekolojik yaşam programına... ...devam ediyoruz. Ee, konuğum... ...Güneşin Aydemir, e, Buday Derneği... ...başkanı. Yanımda... ...biraz önce 2014 için... E, ...birey olarak neler yapabileceğimizi... ...konuşmuştuk. Aslında ağaçlara... ...sarılalım diye başladık. Sonra ağaçlara... Evet. ...bakalım diye de ...devam <gülüyor> ettik. <ederdik>. Et, <devam gülüyor> Ağaçların et. altında yatalım... ...dişemiz. <gülüyor> <şöyle söyleyeyim. gülüyor> evet. Başka neler öneriyorsun Güneş'in... E, ...2014 için? Valla şimdi... ...tabii... E, ...yani... Öyle bir çağda yaşıyoruz ki herkes insanların çok fazla vakti yok ve e, hap çözümler oluyor. Evet. Yani çabuk. Bana bir her liste şey ben onu yapayım. Yani işte o listede şunlar yazsın işte her yemekten önce bir bardak su iç vesaire falan gibi. Yani bu tür hap çözümler e, ne kadar işe yarar onu bilemiyorum. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani biraz dağınık bir sohbet gibi oluyor ama e, daha iyi bence. <gülüyor> Çünkü liste daha kötü yani listeye... E, saplanıp kalmak yerine e, evet. daha çok yaratıcılığımızı da katabileceğimiz Kesinlikle bir şekilde... Bu. O çok önemli bir şey. E, çünkü o yaratıcılık da e, birazcık e, sınırlanmış vaziyette. O yaratıcılığın patlaması gerekiyor. Bizim yaratıcı çözümlere ihtiyacımız var. Yani belki pek çok zamandan çok daha fazla bu zamanda yaratıcı çözümlere ihtiyacımız var. E, aslında bunun için yani bir liste, yani e, lazımsa mesela e, bizim Viktor'un e, aramızdan ayrılmadan önce üzerinde son çalıştığı eser, ekolojik dönüşüm rehberi, e, bireysel ve e, kurumsal sosyal sorumluluk adımları diye böyle bir 100 maddelik, e, 99 maddelik diyeyim bir test e, metni üstünde çalışıyordu Viktor. Ve biz bunu kitap haline getirdik. E, Buğday Derneği'nden elde edilebilir bu kitap. E, bu aslında hani böyle bir kitap oturup saatlerce okuyacağımız bir şey değil. E, kişisel e, olarak e, nasıl e, yaşıyoruz e, ve bu yaşamımızı nasıl ekolojik yönde bir dönüşüme dönüştürebiliriz? E, zin anahtarlarını veren bir e, 99 maddelik e, bir test. Neden 99? E, Viktor sonuncusunu boş bırakmış. Biz de şöyle yorumladık onu. Yani 99 tanesini ben yazdım. Buyurun birini siz yazın. <gülüyor> e, bulun, e, keşfedin. Belki bu yaratıcılıkla ilgili bir e, açık nokta. E, bu şöyle bir, e, yani kitapçığın yapısını anlatayım. 10 bölümden oluşuyor. Her bir bölümde 10'ar on, e, tane e, test sorusu var. Bu test sorularıyla e, her bir bölümle ilgili olarak sizin günlük yaşamınıza dair sorgulamanız, gereken noktaları söylüyor. Her bir testin altı maddelik bir şıkları var ve bu şıklara göre işaretliyorsunuz ve bunun sonucunda bir ekolojik ayak izi ölçüyorsunuz. Aslında bir ekolojik ayak izi ölçme yöntemi geliştirmiş Viktor. Ee, i̇şte en yüksek e, ekolojik ayak izi bu teste göre 600 olabiliyor. En düşük de 100 olabiliyor. Ve siz mevcut durumunuza göre önce ölçüyorsunuz. Sonra da bir hedef koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben önümüzdeki 6 ay boyunca bu ayak izini şuradan şuraya indireceğim. E, ve sonra orada zaten o test soruları içerisinde ipuçları da var. Ona göre günlük yaşamınızda değiş değişiklikler yaratıyorsunuz. Giyiminizde, kuşamınızda, gıdanızda, beslenmenizde, üretimle olan ilişkinizde, zaman kullanımınızda, e, tatil yaparken, e, vakti, zamanı kullanırken ne tür şeylere dikkat etmeniz gerektiğini de oraya yazmış Viktor. Hatta niyet ve ifade ile ilgili bölüm bile var. Yani oradaki en güzel şeylerden bir tanesi şu, gün içerisinde kendimi, yani tam olarak cümle bu mu bilmiyorum, gün içerisinde kendimi işte şu kadar sayıda durumdan şikayet ederken yakalıyorum falan gibi. Yani şikayet eden bir şeyde miyim yoksa çözüm üreten tarafta mıyımın aslında bir değerlendirmesi gibi. Dolayısıyla hani 2014 yılında ekolojik dönüşüm rehberini böyle çantamızın bir köşesinde taşıyıp böyle arada bir baksak ve oradaki tek bir maddeyle ilgili bir değişim yaratsak daha önce yapmadığımız bir şeyi yapmaya başlasak sanırım çok büyük bir fark yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. O zaman ağaçlara sarılacağız. Önce <gülüyor> ağaçlara <gülüyor> vakit vereceğiz ve yavaşlayacağız. Biraz yavaşlamak için ee, şunu fark ettim bugün. Aslında yavaşlamak çok zor. Yani vakitsizlik değil yavaşlamak, vakitsizlik değil engeli yavaşlamanın. Benim bugün biraz vaktim vardı ve maalesef bu telefonlardan internete çok çabuk girilebiliyor. Kendimi, e-maillerimi ve işte başka iletişim kanallarını sıkça kontrol ederken buldum. İhtiyaç evet. duymadım halde ve yavaşlarken bile o hız devam ediyor içeride. Dolayısıyla Hı. bunu fark edecek kadar... Yavaşlamak <gülüyor> belki zaten fark et dildiğinde yavaşlamış oluyorsun büyük ihtimalle. Bence. yani e, oradaki en büyük şey yavaşlayacak kadar cesur olmamamız olabilir <gülüyor> aynen değil mi evet. Evet. ve de sigara gibi olan alışkanlığı fark Kesinlikle. etmemiz çünkü sadece sigara işte şey kötü değil yani bunlar da aslında bayağı insanın psikolojisini yoran ne kadar sık kontrol edersen ben internetteki o kanalları ne kadar sık kontrol edersen o kadar yorgun ve mutsuz hissediyorum. Ne kadar az kontrol edersem mutlu hissediyorum. Tabi mutsuz olduğum için de kontrol ediyor olabilirim falan. <gülüyor> İç içe girmiş Biri şeyler. Zaten dünyada yok olmuyor kontrol etmediğin zaman öyle de bir Hiç şey, şey var. şey <gülüyor> fark etmiyor gerçekten. Sadece bende değişim <gülüyor> oluyor. Dolayısıyla ve ekolojik dönüşüm rehberi de. Bir de kısacık çok az vaktimiz kaldı ama organik tarım kongresi. Organik Tarım Kongresi tabii e, Dünya Organik Tarım Kongresini yapıyoruz. Ekim ayında gerçekleşecek. Ekim ayında gerçekleşecek. Artık geri e, sayım tabii e, çoktan başladı. E, yani buğdayın e, bu seneki en önemli e, vaktinin çoğunu alacak olan e, bir konu, e, konu. Fakat şöyle bir şey var. E, muhtemelen e, Nisan-Mayıs ayından itibaren... E, bu kongre ile ilgili yoğun gönüllü e, çalışması da olacak. nisan Mayıs' itibaren. itibaren herkes yazsın e, şimdi de ajandaya. Herkes de ajandaya yazsın e, çünkü çok güzel etkinlikler olacak. Bir e, sivil toplum forumu olacak, e, sergiler olacak, e, pek çok irili ufaklı etkinlik olacak İstanbul'da. E, Organik e, beslenme üzerine, geleneksel tarım üzerine. Bir bütün de çok bunları, kişi geliyor değil mi? Bütün dünyadan yaklaşık 3 bin kişi bekleniyor. Tabii bilmiyoruz yani o zamana kadar. <gülüyor> Kısmetse. <gülüyor> Kısmetse. Ee, İstanbul'un göbeğinde yapacağız bu kongreyi ve dediğim gibi hani ne kadar çok el bir arada yaparsak ki bu bir imece faaliyetine de dönüşmesi. Ve aslında bu iş bittiğinde yani ne güzel işler yaptık birlikte değil mi arkadaşlar diyebileceğimiz bir... Şey için Hayır. vesile olacak. Ee, o zaman hem üretim yapmak için hem de toplu topluluk için, topluca topluluk için. çalışmak için de çok önemli bir e, Fırsat. adım. Fırsat evet, evet hepimiz evet. için. O zaman İstanbulluların haberi olsun. Nisan-Mayıs ayından itibaren Buğday Derneği buday.org'dan takip edebilirler. Evet edebilirler. Ee, yani pek çok gönüllü toplantısı yapıldı zaten. Ama nisan mayıstan itibaren artık o birlikte çalışma ortamlarını da yaratacağız. Süper. O zaman... E, Bitirmeden önce ekolojik pazarları hatırlatalım. Tabii. Bakırköy'de, bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, pazar günde Kartal'da ekolojik pazarlar sizi bekliyor olacak. Biz de oradayız genelde. <gülüyor> Bizleri de rastlayabilirsiniz her hafta olduğu gibi. Bitirmeden önce son eklemek istediğim bir şey var mı güneşin? Yeni Yıl dileği. Ha bir tane daha dilek yapmak ister misin? Dilek <gülüyor> daha. Valla yani ağaçlara sarılalım diyorum. Ağaçlara saralım Evet ve de bol bol nefes alıp verelim nefes bence. Oluyor. Her nefesi, bir nefesi, şimdiki nefesi fark edelim yeter. Evet. Peki görüşmek üzere haftaya. İyi günler. İyi günler. tohumdan hasada ekolojik yaşam.